Nasr Suresi Necm 722 Allah'ın yardımı ve petih geldiği ve sen insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman hemen Rabbinin övgüsüyle birlikte her türlü noksanlıktan kendisini arındır ve ondan bağışlanma dile. Şüphesiz o Ezelden beri tövbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı verendir.